1700, numaralı konu, Hz. Peygamber'in kötü ahlak hakkındaki hutbesi, evet, Hz. Peygamber bize hutbe irad ederek buyurdu, zulümden sakınınız, çünkü zulüm kıyamet gününde üst üste karanlık olur, sakın kötülük etmeyin ve kötü olmayın, sakın hırslı olmayın, çünkü sizden öncekiler hırs yüzünden helak olmuşlardır, hırs, onları akrabalık bağlarını gözetmekten alıkoydu, onlar da gözetmediler, onlara cimriliği emretti, onlar da cimrilik yaptılar, onlara günaha dalmayı emretti etti, onlar da günaha daldılar, o sırada bir adam, ey Allah'ın Rasulü, İslam'ın hangi ibadeti daha üstündür, dedi, Hazreti Peygamber, halkın senin elinden ve dilinden selamette kalmasıdır, deyince, aynı kişi veya başka bir kişi, ey Allah'ın Rasulü, hicretin hangisi daha üstündür, dedi, Hazreti Peygamber, Rabbinin sevmediği şeyleri terk etmen daha üstündür, hicret de şehirlinin ve bedevinin hicreti olmak üzere iki çeşittir, bedevinin hicreti, çağrıldığında gelmesi ve emredildiğinde itaat etmesidir, şehirlinin hicreti ise, hem daha zor hem de sevabı daha büyüktür, buyurdu.